Modern sabahlar. Modern sabahlar. sabahlar. 8.26 saat sevgili insanlar hepinize günaydın ve kez daha modern sabahlar espirileriyle, şakalarıyla ve Anadolu türküleriyle karşınızda. <gülüyor> Ama ya ya ya bu türküler fayda etti. Sen? Hakikaten bugün pırıl pırıl bir gökyüzü, pırıl pırıl bir hava. Bir de hava sıcaklığına da bir türkü yaksaydık dün Allah iyi olurmuşlar. Çünkü... Çünkü sırf yağışa yüklendi. Yani güneşe rağmen buz gibi bir hava var dışarıda. Ya ben yapacağımı yaptım öğleden sonra bekleyin. Sürprizlerim olacak bir 5 derecelik Altı, artış. Kombiyi yakıp dışarı mı çıktım? İki de bıraktım. açık bırakıp. İki de bıraktım. i̇ki de bıraktım. İki de bıraktım bakalım. Akşama kırılır hava gibi geliyor bana. Çünkü baya bir şeyimiz var yani. Kombimiz güzel yanıyor. Şu anda aslında biz böyle e, insanların sesi olmaya çalışıyoruz ya bazen. Hı. Evet. En çok ihmal edilen grup alt komşusu kombi yakmayan grup. Evet ya Alttakiler o. yakmıyor diye sızlanan çok büyük bir kesim Öyle var. Öyle beddua ve. var. Alt komşun kombi yakmayan komşun olsun diye beddua var değil mi Oktay sizin? Var ya var, var tabii. Var değil mi Oktay var. yani? Öyle dua var. Yani ben de onlardan biri. Ben biliyorum. biliyorum çünkü. Evin kuzey cephe olsun diye bir beddua vardı. Oktay onun, onun bir ileri aşaması. Da komşunu seçemiyorsun. İşte o yüzden bir seçemiyorsun. Alttakiler yakmayınca hakikaten üsttekiler ne yapsın? Sizin yakıyor Atasın. mu alttaki? Yakmıyorlar. Çünkü sonuçta adam kocaman oğulları var bir tanesinde evlendi karı koca bir de odada takılıyorlar öyle evin içinde bizim gibi dolaşmıyorlar çocuğun odasına git bebeğin odasına git falan filan diye salonda da oturmuyorlar. Etkiliyor değil mi? Nasıl etkiliyor hem de. Peki sana bir fırsat daha verilseydi yine altta yakmayan komşunun olduğu eve mi otururdun yoksa altında depo olan eve mi otururdun? Altta çocuklu evde oturacaksın. Arkadaş çok güzel bir olasılık yok ama neyse. annem de hep öyle söylüyor alt, alt tarafa iki çocuğu olan komşu taşınmış çok güzel diyor ev artık diyor imalı diyor yani ya da durumu fena olmayan öğrenci evi olacak altında bir öğrenci evi biz zamanında esattaki evde üst komşumuz ben hiç kombi yapmadım sayenizde diye çünkü evde 24 saat hareket olduğundan. Bir komşunun komşuya edebileceği en güzel iltifat. En güzel iltifatlardan yani. Gerçek gerçekten böyle bir hayrımız olsun dedik biz. Ne da. kadar güzel olur. Aman aman ama Bebeğin adına bahisler açıldı bile. Bay ee, İngiltere çıldırdı. Dediğim gibi bir süredir kraliyet ailesinden haber yoktu. İngiltere'nin gerçekten ihtiyacı varmış buna. Ama yani ihtiyacı bu buna. bir ihtiyacı var. İngiltere üremeye ihtiyacı varmış demek ki ailenin. vallahi çok seviniyorum. Yani gerçekten. Üredikleri için mi? İngiltere tahtın biliyorsun 3 numaralı varisi geliyor. Faiz. Hey, yav ne yavrum yoktu biliyorsundur. biraz miyim ya? William'ın eşi Catherine. Lütfen artık Kate Middleton demeyin şuna. Kendisi düşes oldu. Evet Kate diyemeyiz değil mi? Düşe Catherine sayı... diyeceksin artık bundan sonra ya. Lütfen yani bir, bir iki tane bildiğimiz şey var ona da uyalım yani. Ne Middleton soyadı duruyor mu hala? O da gitmiş olmadı Yok İngiltere'de İsterse serbest. İsterse o. Serbest, serbest, olmadı gitti. mı? Gitti tabii canım şey yani. diyebiliyorum. Diye evet. Şimdi ben ee, dinleyicilerimiz programımız olsun. İkiz bekleniyormuş de. bu arada. Aman ola 60 nereden ikiz bekliyorlar? Allah şöyle Çünkü atılmış. ailede varmış ikiz. Şöyle şu kadar net atılmış... Ee, i̇kiz bekleyen anne adaylarında görülen bir sendroma yakalandığını açıklanan <gülüyor> Kate'in ikiz doğurması durumunda falan fıstık diye e, bebeklerin robot resimleri çizilmiş. Ha evet ben onu gördüm. Oğlan Ama olursa hiç, kız olursa. Aynak tatlı çocuklar kim bu dedim sonra. <gülüyor> Anladım, şey henüz oldu. doğmamış mebekleri robot, robot valla şey oluyormuş işte yemek Hastanede yemekte ve özellikle sıvı almakta zorlanılan bir sindromdan bahsediyor. İşte ilk 3 ay 1. trimester tamam 1. trimester o zaman herkes ikizlere hamileliğin nasıl diye ızdırap günleri sonra 2. trimester hamileliğin Yalnız dün bizim... balayı diye geçen trimestere geçeceğiz bizim ha. konuştuğumuz şey e, hakikaten İngiltere'de dün bütün gün konuşulmuş gazetelere de yansımış isimler yani kız olursa Elizabeth, Francis Diana yani annesinin adını koymayacak mı? Frances mi? Dayana 1'e e 12 veriyormuş. Bayis sitelerinde açılmış. Düşük mü yani? yani e tabi çok, tamam, yani. çok düşük. Bayisleri bilmiyoruz da çok düşük. 12'ye Mirbaas ve isimlerinden biri de William'ın... Evet, Prenses Dayana öyle veriyormuş. En ee, yüksek, yüksek ne? Alexandre. Alexander... İsmine 20'ye 1 verilmiş. En yüksek hangisi? Bir. En yüksek Elizabeth. Ana, babaannenin adı hı hı. Hammanın adı hamma. Babaanne değil Hamma Hamma diye geçer Ege Ben Elizabeth olacağını düşünmüyorum Ege bir hamma desene Hamma Hayır hamma de Hamma Ağzına hiç yakışmıyormuş ya Gerçi hamma bir tek galiba Oktay'ın ağzına yakışıyor Oktay hamma de Hamma Bak Oktay'ın alt dudaklar kıvrık ya o yüzden <gülüyor> <gülüyor> Bütün hammalara buradan hürmet ediyoruz Sevgilerimizi iletiyoruz ee, erkek ben, olursa da ne bu ya John Charles? John bak, Charles mı? Charles mı? Bir, bir Arthur koysunlar ya artık. Charles, Arthur, Arthur ister bak. O, Arthur Kral, çok güzel. İzin Arthur, verilmez mi artık? Edward. Niye Arthur izin verilmiyor? Ne bileyim şey? hiç, hiç yok Arthur. Arthur. Filip'in de hiç ismi bile geçmiyor yalnız ha bak. Ama Filip bırak zaten o Yunan'dan. Şurada balistlerde bile yok Filip. Ya olmaz işte o asil, zaten. Asillerden verirler herhalde Filip biliyorsun. dedesi ee, de nasıl asil. Nasıl ben Anadolu Lisesi'ne yedek listeden girdiysem Filip de kraliyete, monarşiye, e, evlilik yoluyla girdi. Yani orada kraliçe Elizabeth'in eşi diye yeşil pasaportu var onda. Vallahi doğru dedi. Vallahi ben doğru. aslında Filip'le özdeşleşebilirim sonuçta. Abi olmuyor. E, kendi ya. başına hiçbir esprisi olmayan Sağda adam. Sağda solda osuruyor Aksız, çok affedersin. Haksızlık şey yapıyor falan yani Hem böyle. Hem kendine Başka yönlerimizle benziyor. Hakikaten <gülüyor> hakikaten Oktay şöyle düşününce evet. haksızlık değil galiba aynısı ya adam. Bundan sonra bana Filip Ege değil. Filip <gülüyor> <gülüyor> Ege Kayacan. Ben Kate Binalut'unu... Aziz Filip Ege Kayacan. Ben bu kralye Sa düğününü e izleyememiştim zamanında. O sırada araç servisteydi. O günü, o, o kutlu günü orada geçirmiştim. Şimdi ben ilk öpüşmelerini seyrettim dün televizyonda haber sırasında. Ben önce öpüşmeleri de öpüştük Balkonda Balkonda öpüşüyorlar ha, orada e, yeni prensesin ne oluyor Luke Skywalker ifadesini gördüm. Siz... Yakalamış mıydınız onu Yeni bilmiyorum da. Yeni prenses mi? İşte prenses i̇şte orada... orada öpüşüyor. Ha. Halk bir alkışlıyor, coşuyor. Şey havası var. Ne oluyor ya? Ne öpüştük, bir öpüştük ne oluyor? O bakışı bir YouTube'dan görün. Şimdi orada aslında neye girdiğini o anda anlıyor. Monarşinin ne olduğunu. Sen şeyden mi? E, video olarak mı izledin bunu yoksa fotoğraflar? Çünkü fotoğraflarda böyle anlık Yok, yüz ifadeleri olarak. yanlış şeyler veriyor da. Video da mı gördün? Video olarak. Yani dinleyicilerimiz bulurlarsa bir e, şeyden göndersinler. O ilk öpüşme. First kiss diye geçer İngilizce. Google'a ne yazacaklar? First, First kiss Kate Kate Miskelsons. Ministers N Williams. Bol bol S koyun. <gülüyor> olduğu için bol bol S koyun sevgili dinleyiciler. S'ye acımayın. Kesin bir yer. Bir de kiss yani. Kiss deyince tamam otomatikman. Aa çok güzel. Onu büyütüp acaba bir yere asabilir miyiz? Hazır gönderirlerse. Oğlan olursa Arthur. Arthur bence de yani benim de şeyim <gülüyor> Arthur. Arthur'u <'un> nerede? Richard. <gülüyor> Richard, Richard Aslan yürekli Richard vardı ya. Bunun hep dedeleri <gülüyor> bunlar. Niye ona Richard dedik ya? Değil Richard bineyim. değil mi o adamın adı? Aslan yürekli Re Richard. Richard diye geçmez mi o? Richard sizin Anadolu sesinde kaybettik şey, <gülüyor> öğretmen var. Ya babamdan <gülüyor> da öyle duydum. Aslan yürekli Richard. Robin Hood hikayesinde Richard diye geçer bu. Ya bu, evet, Sonra da bu, Richard. ediyoruz. Aslan yürekli Richard, Kral öyle Arthur bu. ve 3. Edward. Bunlar benim kraliyetteki adamlarım. Hayırlısı olsun diyoruz o zaman. Vallahi inşallah. Sağlıklı olsun da. Bu konuyu tabii, hep yapacağım. böyle bağlayacağız. Ya. Yani dün de böyle bağladık. E, bugün de sağlıklı olsun ya da olsunlar da. Peki şimdi ne giyecek sorusu gündemde ama Oktay. Ondan hiç bahsetmedi giyim tarzıyla hayranlık uyandıran Kate. Acaba Aa, bundan sonra gebeliği döneminde nereden giyinecekmişti? Gebeş kıyafetlerini nereden alacak? Evet. Gebeş ar as diye bir mağaza vardır İngiliz'de. Gebeş ar as. O ama bildiğim kadarıyla oyuncak mağazası diye biliyorum Gebeş ben. Mağazası. Gebeş, Gebeş mağazası. Gebeş ve yer doğal. Sen isimde Gebeş var ama oyuncak mağazası Gebeş diye. Gebeş İngilizcede de Gebeş değil mi? Tabii Hı -hı. ama S-V-H ile yazılıyor Fahir. Gebeş. <gülüyor> yani o şekilde yazılıyor. Yabancı dil olduğu için. <gülüyor> Bir de Gebeç Mode var. <gülüyor> o da C-V-H Hocam sıcak kahve atabiliyor muyuz? Gebeç Mode. On. Gebeç Mode. Oh. Oh. <gülüyor> oh. Ama siz de gaza getirmişsiniz. Libya'da dedi. 6 İranlı ajan yakalanmış. Ama ya bu ajanlar ne 6 tip... tane ajan mı gönderiyorlar abi? Bizimle şey mi? Süralı değil mi? Şeyle mi gönder parterle tane... mi gönderdi? Vallahi parterle resmen göndermişler. Türk pasaportuyla yakalandı hemdileri. Eee 6 tane erkek ajan bu. Ee, bir tanesinin pasaporttaki ismi Saniye, diğerinin ismi de Sakine. <gülüyor> yani kadın isimleriyle pasaport <gülüyor> bu kadar ya lütfen ya zaten pasaport mu Güze'de yoksa diyorlar... soldan bulduklar mı biz böyle görmedik ajan şeyini ya böyle ajan mı var artık Vallahi ya bakalım. ajanlık çok bozulmuş yani sakine diye ajan mı olur ya yani ajan işte, diyorlar İran işte çok gelişti falan Amerika'ya dis... gen konusunda gelişti gen çalışmaları ondan konusunda. sonra ama kök söktürecek bu mudur yani İran gizli servisinin bulduğu şey sahtenin lazanye. Vallahi e, kadın isimleriyle pasaport taşıması yakalanmalarına yol açtı. Oradan ee, mı yakalanmışlar yoksa tabii oradan yakalanmışlar canım. Ortalarda aralarında böyle bir şey hepimiz Türküz. Bir Türkçe bir şey söyleyince ne de kuzey güney mi demişler. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye Büyükelçiliği Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla istihbarat birimlerine acil kodlu uyarı göndermiş bu e, pasaportlar fark edildikten sonra. Çünkü demişler biz demişler sakine ve saniye yani isimler Türk bir de demişler kadın şeyi. E, bir de Türkiye'de pasaportu. de artık pek kullanılmayan isimler. Bir de üstlerinde pembe nüfus cüzdanı çıkmış <gülüyor> o da bir manasız gelmiş bıyıklı bıyıklı adamların pasaportlar ondan sonra yakalanmış. İranlı olduğunu kabul etmiş. Bu. Ya bu ajanların böyle değil mi ya? Böyle bir sürü pasaportu yok mu acaba? Kendileri mi karıştırdı? Olabilir ya. altısından biri öyle Born, şey Born serisinden gördüğümüz kadarıyla aldım. çekmeceyi açınca orada her ülkenin pasaportu olması lazım. Benim Born'dan anladım. Evet yani öyle açıyorsun. Oradan 2-3 tane alıyorsun. Devam ediyorsun. Yine yoluna. onlar da adam pasaportu değil midir yahu? Adam pasaportu neyse. Evet. A adam pasaportu. Ya, şey, bir pasaportu. Yeni bir İngiliz pasaportu adam. Elizabeth diye mi çıkacaklar bu? Natalie benim Belki de, bir... de bu adamlar özeniyordu canım nereden biliyorsunuz? Benim Jason Bourne çekmecan var biliyor musunuz evde? Böyle açıyorsun kimlikler çıkıyor ama hepsi eski otu kimlikleri ve hepsi otu otobüslerine binemezdir. Eski otobüs. Bende de var o. Atamıyorum ben onları Jason ya. Jason Bourne çekmeci soruyor çok güzel. Aslında bir gizli güzel. özenti var değil mi Jason Bourne'e gizli açıyorsun, özenti? Açıyorsun değişik değişik kimlikler. Hepsinde ben. aynı isim ve otu otobüslerine binemez. Ha, bende de var ya Sen, eski nüfus cüzdanı da var mesela bende. Onu yakalasalar bende suç mu? Suç. Suç. İki nüfus cüzdanı diye. Hı -hı. Ama onu çıkardıktan en sonra azılı suçların arasına atarlar seni. <gülüyor> Vallahi katillerin Oktar, arasında en ilk <gülüyor> bir tanesiydi. Kayıp zannetmiştim. Sonradan çıktı. <gülüyor> en büyük suçlardan biri o Hadi ya. Yemin ediyorum. Ama şey yapabilirsin. Tebet sen de olmuyor mu? Tebet dersen olur. Et ve onu hep beraber istersen şeyde. Ne yapalım? Oğlum, yakalım mı? Yakalım. Yoksa ya. kendini yakmak zorunda kalırsın ortak. O zaman onları ben bir şey yapayım, elden geçireyim ya. Çünkü sağlık karnesi falan da var. Ee, Çocukluğundan duran sağlık karnesi var. Sizin var mıydı sağlık karneniz? Vardı. Ben başka bir şey söyleyecektim. Hiç söylemeyeyim. Söyle söyle sen onu bir kere daha söyle. Benim başka kartım daha vardı. Ne kartı? açık kartın mı? Yok canım öyle değil. Ne? Bunu söylemek istemiyorum ya. Lütfen söyle artık. Valla söyleyeyim. Söyle ya bu kadar. Sağlık karnesi dedim ben yani. Benim emekli sandığından bir karnem vardı. Emekli sandığından. Ama üstünde şey yazıyordu ya. Dur bir dakika. Madem sen cesaret istiyorsun. Ege Gedi Trifon'u versin. Gedi Trifon'u açıklayacak sevgili Ah. Yetim kartı vardı. Ay şimdi hakikaten. Şey abi, çok acıkmıyorum. <gülüyor> Üstünde de kocaman öyle yazıyordu. Yıllarca böyle. Öyle bildiniz. Öyle bildiniz. Geçin Şarkılar sen... <gülüyor> Yani çok özlediğim ama sen o kartla otobüs bile binebilirsin. bilebilirsin. Bilebilirsin maalesef. Hatta bir, tür bile, bir, bir tur bile kullanabilirsin. Gerçekten mi? Evet. Hı -hı. O kartımı, o kartımla artık tamam ya. Ben sen nereye gidiyorsun diyecek adam çıkmaz Aa, yani. He. Hocamlar arasında öyle söyleyeyim sana. Sonuçta hakkım değil mi? Değil ama yani binebilirsin. <gülüyor> Neyecim yani, şöyle... hakkı diye bir şey yok mu? Hard orada veririm kimliğimi. Sen bir Ne oldu tadınız kaçtı? Söyletmeyecektiniz bana bir anda tadınız kaçtı. Yıllarca o kimliği ben her maaş çekmeye gittiğimde gö göstermek zorunda kaldım. Yetimler buraya toplansınlar. <gülüyor> evet. Valla İzmir'deki karantina gibi bir şey yani. 3 aşağı 5 yukarı. İlk yılları yani en azından. Bir şey soracağım. Sor canım. Biz ne konuştuk ya Zeynep Hanım bir şey diye sormuş bize Twitter'dan da ha bu galiba dünün, dünün gecenin özetleri gece mi? gece, gece atmıştı bittin de sağlıklı saçlara ne oldu diye sormuş. Sağlıklı saçlar? Fatma günü suçu ne deki sağlıklı saçlarımın. De, yoksa Orada. bizim hayatımızda pek çok sağlıklı saçlar var yani Yok biliyorsun. sağlıklı saçlar yok kutup saçlı adam vardı bizim hayatımızda. Kutup saçlı adam da vardı, sağlıklı saçlı adam da vardı Oktay. Ne oldu onu bilmiyoruz. Kenan Bey ben de iki ehliyet var demiş. Çok o güzel. zaman aynı hücrede beraber olacağız Kenan Arkadaşlar. Bey. <gülüyor> Dikim mantı yaparsınız beraber. Vallahi okta güzel. Üreçli de olur. Diğer koğuşları da göndersiniz. Hem onların gözüne de girersiniz. Fahir tek umudum sensin biliyorsun değil mi? Neydi? Yani beni iki, mapusa... nüfus, iki nüfus cüzdanından e, alırlarsa. Ha. Senin yetim mapusa... kartıyla müdahale etmeni istiyorum. <gülüyor> Onu onun Bu için... arkadaşta öyle bir şey yoktur ben, diye. failin yetim kartındaki fotoğrafı Photoshop'la değiştirir. Bu adam yetimdir diyerek seni çıkarırım. İsmi de sakine yaparım. <Gülüyor> <gülüyor> Oktay değildir. Esasen de Kendisi yetimdir. Ama o sırada pasaportunu da sen göster ki bir destekleyici unsur Siz olsun. Siz kimsiniz efendim? Yeşil pasaport. Ege Kayacan'ım ben Sanatçı Bülge Kayacan'ın eşi. <gülüyor> Teşekkürler, Teşekkürler efendim. <gülüyor> savcı gibi yürüyeceğim koridorda. Tak, tak, tak, tak. Ben de kimliklerle Türkiye adlı bir televizyon programına başlayacağım. Bu hafta evet bu hafta. Kimlik... Yine en iyi sen. Sınav En iyi <gülüyor> durumda olan sensin valla. Çok güzel bir program. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hangi kimliğinizle evet. katılıyorsun? Efendim ben kütüphane yılında geldim. 87 yılındaki Milli Kütüphane. Aa Milli Kütüphane'ye şeyiniz var mı? Yok canım ben Milli Kütüphane'ye bir gideyim diye özenmiştim. Ondan sonra öğrenci olacaksın yok ya. bilmem ne olacaksın falan diye. Ha tabi yıllar sonra evet. zamanında gitmedin. Geçici zamanında şey çıkarıyorlardı ya ben onu çıkarmıştım sonra bir daha da gitmedim. Bizim Gross Market şeyimiz var yok da bir onu çok seviyorum bir de hiç atmaya kayamadım bu müze kartım var Kimlikli, odaya Onu tarihi gitti. geçmiştir Fahil sen de işte onu. atamıyorum atamıyorum ben onu vallahi insan şey Jason, işte. Jason Bourne çekmecene koydun işte. Koy abi. Kimlik, kimlik dünyası vallahi çok coşkulu bir dünya ya. Sende var mı Ege? Gross market giriş kartı. Sizinki gibi sert plastikten değil. Benimki kağıt olan. Nasıl yani Hangisi var? Eski, geçici olan. Geçici olan mı? Hı hı. Fotoğraflı mı? Hayır. Sizinki Aa, fotoğrafta mı? Canım. Ayıp bir Ger Gerçek gross market şeyleri fotoğrafta Şöyle göstermek Yoksa söyleyeyim. diğer mahalle marketleri de veriyor kart. Yani onlardan ne farkı var? özel yani. olmadıktan sonra ben Egecim, ondan ne anlamadım? Kimliğiniz dediği zaman bunu gösteriyorum ben. Yani. Bakayım Fahir. <gülüyor> Hakikaten. Vallahi aynısı. <gülüyor> Hakikaten çok güzelmiş ya. Ben de çıkartacağım ondan. O biraz zor artık vermiyorlar çünkü. Abi tabii. <gülüyor> Ama bir, yere, istersen... bir yere kadar veriyorlar. Yani Şimdi Oktay'ı bizim... yakayım diyorsa benim o... Yetim kartını senin için kullanabilirim. Ben yetim kartıyla gireyim ki Grosmarket. <gülüyor> Beni çıkarın da şeyden, ondan sonra barış. Abi doğru. Onu hey ben... sevgili dinleyiciler, siz de cüzdanınızı çıkarın şöyle kimliklerinize bakın biz de o sırada. Yo bir adam gibi temizleyin cüzdanınızı ya. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Aslında bu sesi aynı yaparsınız ama hiç bakıyorum oralarda biliyorsunuz. Aynısı. Tam aynısı ama neredeyse aynı? Bir yorum var tabii burada. Modern Sabahlar devam ediyorsun. Olmadı mı ya? <gülüyor> Kurt oluması ile şey yaptı ya? <gülüyor> bozuldu sabah sabah. 8.52 sevgi dinleyiciler. Hesabını size bırakıyorum buyursunlar. Gökyüzünde ilan paniği adlı haberimize isterseniz hep beraber ceme göz atalım. 2012'de gökyüzünde ilanlar mı yağacak? Evet Kuveyt'e gitmek üzere önceki gün Mısır'ın başkenti Kahire'den havalanan Mısır havayollarına ait uçakta erkek bir yolcu kısa bir süre sonra beni ilan soktu diye bağırmaya başladı. Erkek yolcu olması burada en dikkat edilmesi gereken şey sevgili <gülüyor> <Evet>. dinleyiciler. <ya. gülüyor> Yolcuyu sakinleştiren kabin görevlileri adamın gerçek söylediğini anlayınca uçak bir başka gerçek söylüyor efendim <gülüyor> baktık ilan sokmuş gerçekten dedi. kaptan adam gerçek o. yalan konuşuyor demiş kaptan <gülüyor> Nereden geldi diye bilinmeyen İlan. E, bilinmez tabi. Tekerler yani. şeyden girmiştir abi o. Ne sütten Koş, girmiştir? Karşı alttan girmiştir. Abi, abi şey ben o mi? sesini mik mik mik diye sesini duydum zaten. Ben. <gülüyor> <gülüyor> alttan girmiştir takım. takım şeylerden. Alttan değil abi ya. Tekerlerden. Uçakta süt dağıtıyorlarmış orada süt de. Süte gelir zaten. Aslında geliyor. var ya en iyi gelincik alacaksın bir tane uçağa. O halleder abi. O halleder yılanla en iyi mücadele. Valla kabin, ee? kabin görevlileri tarafından ilan öldürüldü demek ki çalışanları varsa şey ellerinde lak lak lak çünkü başka yerlerde başka şey oluyor. Bik bik bik bik bik ses Sesi geliyor. Sokmuş mu peki adamı Söktükten sonra öldürülen yılan kahramanı olamaz da soktuktan sonra ne olmuş adamın olmuş vallahi bunlar arı gibi değil Oktay soktuktan sonra ölmüyorlar bir daha sokuyorlar bir daha sokuyor. de yani yani kadını alan yılan bir daha sokar tabii ay ay ay mükerrer sokuştan sonra sen misin öyle sokan öyle sokulmaz böyle sokulur diye yılan da gerizekalıymış ha Buradan da tüm yılanları tabii ki şey yapmam da. Arada ne ne da. sokuyorsun adamı? Kimsenin ruhu duymazdı. Senelerce o uçakta yaşardı. Vallahi. Güzel güzel. Kuvayt'e giderdin, Kahire'ye dönerdin, giderdin gelirdin. Ne yapacak orada abi atık ya? atık sütlerle o torbayı alttan nelerde Atık nelerde yemeğini yerdi, şey yapardı falan. Atık falan. süt ne Ege ya? ya orada atık ya diye bir şey ya. var. Atık süt ne? Süt. Torbaları atıyorsun ya hostes topluyor. Oradan beslenirdin ne güzel tatlı tatlı borular falan Abi belki yaşardı. de ama Hüseyin şey yapma vallahi. şimdi tam, tam olayı bilmiyorsun. Ya. Belki de ilanın üstüne bastı adam bir şey yaptı. Basın canım. Orada sen kaçak yaşıyorsun sesini çıkarmayacaksın artık. Bast Olur mu canım oğlun alanı yolcu yolcu adından belli. O yolcu esas Biz hancı hayancıyız. yılan yani. Ya orada yani adam İlan'ın canı çok yanmış zaten. O böyle dişini sıkmış, kendini ısırmış <gülüyor> önce. <gülüyor> lan basma lan. diye oradan. Lak diye yeter lan diye bir şey oradan. Yılan kim bile kaç aydır yaşıyordu orada da Abi, artık son nokta. Biz oldu. daha yeni biliyoruz. Belki uçak yapıldığı esnada girdi. Belki o zaman girmiş olabilir. Baby gibi. baby yılanken büyümüştür. Baby yılan on board diyorsun. <gülüyor> böyle bir şey demedi Fahir. Yo dedi dedi ben duydum ben, dedi. Ben baby yılan dedim Fahir. Onu iyi itiraf edeyim. Alacaklarsa beni bunun için alsınlar. İyi, rahat olun kıyamet kopmayacak. Ameri He? Amerikan hükümeti garanti verdi. Güney Amerika'da 16. yüzyıla kadar ayakta kalmış maya uygarlığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Nedense 16. yüzyılda birden ortadan kayboldular. Milattan önce 16. yüzyılda mı? Bakayım. Yani 16. yüzyılda. Yo, 16. Yüzyıla, yüzyıla kadar takılmışlar. O kadar takılmışlar. Amerikan hükümetinin işimi yok ya nasıl böyle şey yapıyorlar ya? Amerikan hükümeti önceki gün internet sitesinden yaptığı açıklamada ki bunu biliyorsunuz www.americanhukumeti.gov.ter <gülüyor> tabii ki 21 Aralık'ta kıyamet kopmayacağını belirtip Marduk adlı gezegen gerçek olaydı dünyaya çarpacağı olaydı bir ortaya gireydi bunu 10 yıl önce tespit ederdik bizim gözümüzden bir şey kaçmaz aslanım diye açıkladı. E tabii canım sıra. zaten şurada ayım ne beşi. 15 gün sonra gezegen çarpacak biz herhalde görürdük onu bu geliyor falan derdik. Yani yani o Diyor, kadar. Yok abi da. gelmez gelir falan diye tartışıyordur. Belki bir şeyin arkasına kalmıştır. Olabilir bir şeyin arkasına kalmak. Yani bir şeyin arkası böyle kıyı kıyı ne bileyim işte. Çünkü ay bu aralar yalpalıyor biraz. Ya yal... Gece bakıyorum ben de böyle yalpak yalpak oluyor. Titriyor olurum. titriyor böyle böyle. Çünkü yani belki... Çekimiyle ayı yalpalattı. İyi Allah'tan. Neyse bir dünyanın sonu vardı eğlencemiz. O da 22 Aralık'ta bitecek herhalde. Şimdi yani önce, eğlence bitecek. Milli piyango başka bir şeyimiz kalmadı. Aldınız mı? Almadım daha. Ben 22'sinden sonra herhalde. Evet Oktay garanticidir Garantici biraz o konuda o yani boş yere de o paraları. Boş ünlüklere para. kapılmak istemem Harbü doğrusu. Harbi parmağı savurmak istemiyor. Ee, onun dışında bir şey Harvard haberi vardı Harvard Harvard'u Harvard Parmak savurmaktan da aklına geldi orada Harun. orada ama Harvard'ta e, ki akademisyenler e, çok önemli bir buluşa imza atmışlar ama onu bir sonraki oturumumuzda e, bir sonraki oturumumuzda haber, bir evet, evet şey, problemi böyle köşe köşe değil de oturum oturum artık oturum sistemine geçersek o benim için çok daha mantıklı olacak o zaman geliyor. bir oturumda benden size Modern Sabahlar... Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Türkler'ın sevgili dinleyiciler Modern Sabahlar devam ediyor buyursunlar efendim espriler şakalar Oktay'ın çok istek haberi vardı Biz sonraki saati aktardığı yeni oturumumuzda yapacaktık Yeni oturumumuzda açıldı Öncelikle hayırlı olsun Oktay Çok teşekkür ederim sağ olun Size başarılar diliyorum çok O yeni oturumumuzdaki moderatörümüz Oktay Demirci Buyurun. Bu, bu oturumda Harvard Üniversitesi'nin bir e, buluşu Harvard Üniversitesi'ndeki e... Sonuçta bir opti değil tabii ki Harvard Üniversitesi. Tabii ki. E, üç boyutlu beyin dokusu üretmeyi başarmış. Harvard Eline koluna sağlık. Emeği geçen herkese teşekkürler. Emeğe saygı. Valla bu ekibin başında Paylaşım da... Paylaşım için teşekkür Oktay. <gülüyor> <gülüyor> bu yeni teknolojisiyle, teknolojiyle Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere sağlıklı beyin dokusu üretilmesinin yolu açılmış. Bu ekibin başında da e, Profesör Doktor e, Utkan Demirci var. Sevgili Utkan Hocamıza buradan saygılarınızı sunuyoruz. Hayırlı başarılar diliyoruz. <gülüyor> Ve Umut Gürkan var. <gülüyor> Keşke bütün programımız bu olsa. Başarılar diliyoruz. <gülüyor> var mı başka başarı dileyeceğim Bugüne kadar e yapılması en zor doku hangisiydi? Beyin, Beyin dokusu. Işte. Valla bravo. İkinizdi de bravo. Bey dok. ee... Beyin dokusu anlamına gelir. <gülüyor> Ve bugüne kadar olan en zor doku da gerçekleşmiş oldu. Niye canım? Diğer dokularımız çok kolay mı yani? Başka e bir tabii içerisinde. onların da kendine göre zorlukları var. Aslında bir sürü organımız var. Hepsinin ayrı dokusu var. Okta oradan bana bir parça bey dok... Kestirebilir miyiz acaba? Nasıl onu, Bizim bu, porsiyonumuz sabit. Olarak mı? Yani şey mi alacaksın onu? Paket dok halinde... İstediğin kadar mı kullanacaksın? İstediğin kadar lazım çünkü aldın kadar ödüyorsun ege en, doku, en, en. dokunun şey ne ya dokunun bir şey var metrekaredir herhalde hayır canım doku desiyle satılır bir don ya da metreküp hesabı yani ya bir don ya bana Mutfak, çok, çok küçük bir parça lazım şu arkadan o da para almazlar ya Almasın sen oraya mı? mı şey yapacaksın ha yapıştırsınlar benim bu arkası arkası dediğin yani beyinserde den şey ben... ama yine o ek... beyin dokusunun affedersin <gülüyor> bir kısmı <gülüyor> Ama o ek yine oynama yapar. Yani o dikildi falan da yani... E, abi işler önce epeydi. Ya anladık, işler. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Anladık anladık onu anladık da. İşler işler. Evet. İlla ki işler. Küçük Ona... parça o kaynama da yapabilir. Yok, Yok yapmaz kaynama ol... yapmaz abi. İlla ki bir ayrık tabii yani? ayrık durur o. Bomba abi yapar mı peki kafadan? Bomba Bomb yapmaz. Kasis mi diyorsun? Yani ne bileyim o... Kafa kasisi. Yama yerinden şişecekse... <gülüyor> <gülüyor> bomba yapmaz da şey yapar abi e, bombelemasyon e, şey diye yapar. geçer <gülüyor> Bombe ne yalnız <gülüyor> arka arkaya getirir <getiriyorsun, gülüyor> farkındasın değil mi yani <gülüyor> tıp terimi kullanıyorsun Hiç, yani doktor dinli izlemcitesinde kimse, kimse, kimse bir şey anlamıyor, anlamıyor yani. zaten yazın da şey yani. <gülüyor> yazın da güzel yazın güzeldir zaten iki şey hayatta benim çok güzel ellerim ayaklarım bir de yazın <gülüyor> ne yapıyor ya yani bu biraz e, bilim adamları araştırma üstünde çalışan bilim adamlarının da şeyi var ya riski çok yüksek. Neden? Yapıyorlar işin, araştırıyorlar. Başarı hikayesini böyle okuyoruz gazeteden de. Evet. Kaç senedir uğraşıyorlar şimdi orada. Tabii canım. Proje üstünde. Ne yapıyoruz? Biz de bu aralar beyin dokusu. Zoru. Yapıyoruz bir şeyler. Yapmam mantık. Ya yapılamayan kaç tane şey vardır? İşte ya yapılan okuyoruz. yapılamayan diye değil bu adamlar. Beyin dokusu yani bu, üstünde çalışıyoruz. Yaptınız mı dokuyu? Bu bilimi... Biz yapamadık diyen başka Hayır. üniversiteler var. Ama işte vardır. yapamazken bu bilim insanlarının ortaya çıkardığı bir sürü şey var değil Deme böyle. Tabii yani mi? illa beyin dokusunu çıkardınız mı? Çıkaram, çıkardık. Çıkaramadık Olumadık ama orada bazı dokuların Girdik, girdik ortaya çıktı deyince de ona Aynen. şey diyordur onlar. Üniversiteler. Yani onun için verdik milyon doları diye. Ya onların checklist'i var. Zaten rektör çağırıyor mesela Harvard en Üniversitesi sonunda rektörü. beyin dokusu yapıldı çek. Ya mesela orada yazıyor işte atıyorum. Bir doku söyle bana. Doku Hı. söyle bebeğim. Pütürlü doku. Pütürlü doku yapıldı mı? Mesela to-do list diye bir şey var onların. Harvard olduğu için orada İngilizce to-do list ve checklist olarak geçiyor. Bir de deadline diye bir şey var. Rektör orada mesela deadline veriyor. Mesela şu zamana kadar bir şey. nasıl olur? Hep İngilizce Hep İngilizce. Şimdi bunu Türkçemize çevirecek olsa deadline. Ölüm noktası. Ölüm noktası ne kadar manem. Ne kadar heyecanlı. Evet. Deadline değil, cici bir espri Deadline, perşembe deadline. Ama ölüm noktası deyince ölüm çizgisi daha doğru. Çizgisi doğru. Line çünkü çizgı anlamına da geliyor. Veya hat. Hat anlamına Ölüm da hattı. Yok. Ölüm hattı. Ee, dolayısıyla onları kontrol ediyor ve bence çok büyük başarı. Daha önce de bir sürü doku yapılmıştır. Çünkü beyin en üstteki doku aşağıdan başlıyorlar. Mesela tırnak dokusu, ayak tırnağı. Onu, onu, o da lazım bana. Tabii. Tam anlamıyla tepeden tırnağa doku lazım bana. Vallahi... Ayak, küçük parmak tırnağı lazım bir. Gerçekten, gerçekten ihtiyacın, ihtiyacın var mı? Ya? Yoksa yani... Aa, Bu bilgi... Gerçekten ihtiyacım var mı? bana düşün kapı, düşün ayak ya. kapları çıkarttırmayın stüdyoda. Çocuğun çılgın rızkından Bey, kesip tırnak ayak yaktırmıyorsun. Ayak küçük parmaklarının üstünde tırnak konutulmuş. Yani daha doğrusu tırnak koyulması unutulmuş. Belki de o diğerlerine dağıtım sırasında küçük bir parça kaldı. Onu da bunu da buraya koyalım diye böyle bir şey olmuş olabilir. Hak edişimden daha küçük az. parmaklarım ve beynim için biraz takviyeye ihtiyacım var. Başka ara, ara, aralar bombiş. Keçi memelere bir şey yapmayacağız mı? Fazlalıklara bir itiraz yok anladığım kadarıyla. Evet ya. Adım. Keçi memelerimden alıp beynime koysunlar. Onu öyle te teklifte bulunabilirsin Harvard <gülüyor> Üniversitesi. <gülüyor> keçmemden alıp Kafkas yapabilir miyiz diye gideceğim <gülüyor> Efendim, Keçmemden alıp Kafkas yapabilir miyiz? <gülüyor> evet. Bu, efendim, bitirimler. Bunu anlayacak doktor yok mu ya falan diye bağıracağım ben hastanenin ortasında. Evet çok teşekkür ediyoruz e, Oktay paylaşımın için Harvard, bir kez daha teşekkürler. Harvard'a teşekkür edin. Harvard'da, Utku Hoca'yla Utku Utku Umut Hoca'ya teşekkür Utku Hocam edin. Utku Hoca'm da yani hakikaten Utku Hoca'lığını bir kez daha yaptı. Düz bir karına kavuşmak bu kadar. Eğer bana beyin dokusu veremiyorlarsa evet. üstünde Harvard yazan sweatshirt. Aa çok güzel sweatshirtleri var ya Harvard'ın. O da olabilir. Alaydın Ma ya Oktay. Freebiz'i aldık biz. Freebiz'i mi? <gülüyor> Üzerinde Harvard yazan freebiz'i aldık biz oraya gittiğimiz defa. Çünkü okula giremiyorduk. Tişörtler okulda satılıyordu. Çünkü Harvard e, kimliği olmayan Otobüs. okula giremez. Harvard otobüslerine de mi binemediniz? Harvard, bak o kadar Harvard'ı gezdik, şey yaptık. Bir tane Harvard otobüsü görmedik ya. Oraya yetim kartında Harvard... gideyim bak bakalım binebiliyor muyum? <gülüyor> yetim kartında kesin biner Sifahir. Vallahi var ya çıkartacağım. Lak nasıl binemiyorum? Bir saniye lak. Çok özür dileyerek bir şey soracağım. Sor Bizim esprili tişört giyme yaşımız geçti mi? Geçti tabii ya. Nasıl geçti? Geçen bir bir dakika bıyıklı tişörtü giyen affedersin. Baban Bıyık, mıydı? Bıyıklı tişört hangisi? Böyle böyle bıyıklar. Mustaç. Must <gülüyor> ama o promosyon şeyine girer. Sen Senin giydiğine gene bakıyorsun. Ne, hiç öyle tişörtüm yok yani. Ne ya, giydiğini nasıl... bilmiyorsun. Ne yediğinden içtiğinden bir şey anlıyorsun. Aa, ne giydiğinden çıkardığından. Nasıl hatırlamıyorsun? Var ya bıyıklı tişört. Ama bunu bürge giydiriyor ya ondandır. Bürge bunu giydiriyor. Sabah ne giydirdiyse <gülüyor> o var <bağır> diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Kafanı biliyorum. sok sok. Kolunu ver Ege. Ver kolunu. Bürge'nin zor. Ali mi giydir? Abi ben kendim giyiyorum, ters giyiyorum. <gülüyor> Ayakkabı falan öğrendin mi ayakkabıları? <gülüyor> yok cırt cırtlı bütün ayakkabılar cırt cırt. Hangisi o benim Abi bu? Abi dışarı... bu yırtlı var ya bunu yaparsan da bunu yaparsan işte bilmem Siz ne falan. Siz kimle görüşüyorsunuz ya? Metron marketin müdürünün tişörtünü bana getirip şey değil yo, mi? Yok en Allah. iyi arkadaşım. Ege giymiş, evet ben atıyorum. Geçen hafta giydin Ege. Geçen hafta söylemiştim. Siyah tişört. Hatırlamıyor musun? Yok benim öyle tişörtüm yok. Bak şimdi konuyu değiştirme. Vallahi yani ya espri tişört hakkım esprili varsa. Espri tişört çünkü... değil o ama o tişörtü giydirsen o esprili tişört değil bir fay de, bu arada bir, şey de, bir daha bir şey daha söyleyeceğim. Bu senin affedersin ta zamanında zamanda dediğim 2000'liye milenyuma yeni girdiğimizde İstanbul'da aldığın bir garip tişörtler silsilesi vardı. Evet sinekli minekli. Onlar esprili tişört değil mi? Hayır desenli tişört. Esprili tişört dediğim ben mesela şimdi şey buldum. Harvard terk. Ha. <gülüyor> en, en komik esprili tişört olacak diye bir şey yok. Onu o bıyıklı tişörtüm benim yok. Var, Böyle bir tişörtüm var. Var var var. Geleceğiz var. evine bulacağız o tişört. Ya benim de bir tane nasyonel Geographic tişörtüm um var ya. Ne? Ne? Evet. Aa evet senin var Fahir ve sen de giydin onu geçen ay ya. Ay geçen mi? ay girdin. Ay mı? Evet. Niye giyeyim ben geçen ay? Onu hiç, geçen ay mankette... Geçen ay gördüm ben senin üzerinde ya. Oktay, sen o, o 6 mi? ay önceydi. Nasyonel... Tamam vay fark etmez. Yani şey değil. Çünkü bu giymedin yani. Geçen ay giydin işte sayılır. Evet, yani sonuçta giyiyoruz. Ne yazıyordu? Neydi esprisi onun ya? Nasyonel Coğrafik. Gergedanlı Gergedanlı işte onun Nasyonal Coğrafik. Oradan gergedanın Pornografik şey. diye. O zaman ben de esprili kravatımla geleceğim yarın. Hangisi? <gülüyor> Herhangi birisi. esprili kravat kavramını ülkemize getiren. <gülüyor> Herhangi birisi. Ne takıp oldu geleceğim. o proje şey mi oldu? Proje proje tekrar açılacak diye ben tutuyorum kravatları. Beni şu anda kitlediniz. Nerede benim bıyıklı? İkiniz de kabul. Bence siz Gross Market'te bir adamı ben diye yanınızda dolaştırıyorsunuz. Hiç alakası yok. Sen olduğunu düşünsek veya... kovarız. Veya şu anda kendiniz <gülüyor> kendiniz açık ettiniz. Bir üçüncü adam düşünülüyor şu anda. Ve şu anda ortaya ikimiz İkimiz birden aynı adamı düşünebiliriz. Ama aynı tişörtü giydiremeyiz herhalde ya. Yani Her kafamızda olan... Bana y aynı adamı göster ama yani ikimizde de kıyafet hani ne giyiriz? O, o adamı mi? giydi. Kim o adam bilmiyorum ama benim yerime düşündüren adam o tişörtü giymiş. Ege bir daha 5 gün davranır. önce giydim kurban olayım yapma ya. Ne Vallahi şey kurban da, olayım yapma ya. Bir şey yazma bıyıklar sevgili var. Sevgili stüdyoda büyük bir gerilim var. As stüdyosunda üstelik. Hayır öyle bir kere şu ne anda anlattığınız ediyorsun. tişört gözümde canlanmadı ve... Anlattığınız kadarıyla ben gözümde bir tişört canlandırdım ve hoşuma da gitti. <gülüyor> ya <gülüyor> böyle büyük olmaması... var. Arkada bir tane şey filmin tişörtüydü o. Hatırlamıyor musun? Bir film Go to the Distance mı? Go to the Distance. Öyle bir şey Onun diye bir film var, var mı? Yok galiba. <gülüyor> Go to the distance. Ne tipli film. O tişörtü giyen herhalde büyük ihtimalle hafta sonu mu ne bizim dükkana geldi bir samimi de bir sohbet Biz beş bin oldu. Biz 5000 lirada para Keş, verdik. Keşke Ege yerine bu adam bizim arkadaşımız olsa diye siz aranızda sessizce bakışarak konuştunuz evet, gibi. Hatta o paraların dağıtıldığı gün değil miydi e ya? Evet o ya fire? paraların dağıtıldığı gün. Ee, para da aldın sen. Ondan mı bana sadece ee, şeyle... bir tane otel şeyi verdiniz bu ay? <gülüyor> Çak, çakma. <gülüyor> Valla o dinleyicilerimizde de olabilir. Ben sana söyleyeyim o tişörtün aynısından. Ama olabilir canım. Yani çünkü o tişörtler dağıtıldı. Ee, dağıtılmayanını da Bizki <gülüyor> Yani o yüzden dinleyicilerimiz de biliyor olabilir o oturuyordu. Neyse canım. Yani şimdi bir reklama gireceğiz ve Kafa bu farklı konuşacağımız konu belli. Soru işaretleriyle. Siz ilgili. böyle beni kandırmayın. Yılbaşı Kandıralım hediyesi ya. olarak tişört mu aldınız? Yılbaş hediyesi yılbaşı hediyesi mi? Bizim bugüne kadar sana aldığımız yılbaşı hediyelerini bir yan yana koy. Neler var? bir söyle. <gülüyor> Ee, bir sene at almışsınız midille. Aa öyle mi? Öyle mi? Hemen çaburacak unutuluyor bakıyorum bir takım şeyler. Aa dünyanın en yaşlı insanı roketlemiş. Hadi ya. Son dakika. Ve ne olacaktı? Başka dünyanın en yaşlı insanı ile ilgili ne haber bekliyor? Bir yaşına ne? daha girdi diye bir haber olabilirdi. Dünyanın en yaşlı insanı bir yaşına Amerikalı daha girdi. hanımefendi. Aldı Bas, başını yürüdü Basi gitti. Besi Cooper. Kaç yaşındaymış? 119. Alice Cooper mı kadının adı? Besi Cooper. Besi Cooper. 119. 116. Ay. Neyse canım sonuçta her ölüm ge geç, geç şey, erken bir ölüm. Nefes darlığı. Oktay niye ölüm haberleri vermeye Arkadaşlar. başlıyoruz yavrum? Niye <gülüyor> ölüm haberleri veriyoruz Özür dilerim o zaman Hadi bakalım ağzınızla yapın. <gülüyor> ağzınızla yapın aynı yapın. Ne o? Çok iyi ikiniz oktay. Vallahi aynı yapıyorlar sevgili. <gülüyor> <gülüyor> sevgili. Siz bunu gross markette mi çalışıyorsunuz? Wow. sabahlar. sabahlar. sabahlar. Her şey yaparsınız da bunu ağzınızla yapın. Hadi bakalım. step. Adab step bundan kolayı ne var abi? En kolayı bu. Sevgi diniciler bunu da ağızlarıyla yaptılar ya helal olsun diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Yeterli. Gençler. <gülüyor> düz bir karın. Hepimizin evet. arzusu isteği değil mi? İşte beklediğiniz fırsat ayağınıza kadar geldi. Ben de tanıtıcı reklam yapıyorum. Dikkat ederseniz. Benim right. de tanıtıcı reklam yapan arkadaşlarım. Evet, Abi evet. siz yaptınız zaten. Ben yapamadım bugün. Ha, neyse. Bu kurallara uyun. Düz bir karına kavuşun. Adlı kampanyamızla bir, beraber. Yoğurt ye. <gülüyor> Yayım yoğurt yiyem. İki. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> madde bir. Düz kar. <gülüyor> Bak. Genzime... Şey kaçtı. Otpüs. Geneliz mi kaçtı sevgili dinleyiciler kusura bakmayın. Bir, yenen yemeğin sıklığı değil porsiyonu önemlidir. Örnek vermek gerekirse gün içinde az ve sık örneğin beş öğün az Çok yemek yemek... Çok özür dileyerek yemek... özür dilerim. Az... Mayfahir oyuncunun arasına girdin. Dün bizim evde ilk defa ben neredeyse kırk yaşına geliyorum. Evet. Mayfahir öğünç kadar olmadım ama ilk defa evde hamsili pilav pişti Emine Hanım sağolsun evde pişiyor mu hiç bilmiyorum. Yok biz yaptı. hiç pişmiyoruz. annem hiç yani. yapmadı bugüne kadar. E zaten Benim de hamsi, kendi mutfak yeteneklerim sıkıntılı. Hamsili pilav nasıl yapılıyor? Hamsili pilav vallahi hamsiyle ile pilav harman oldu mu yoksa... Üstünde hamsi, altında pilav. E, orada tavasını yap, pilavın üstüne koy alsana. Öyle değil fırından pişmiş çıktı. Ha, ikisi Hepsi bir arada. Ve de fırında pilav pişmesi de beni bir teknik olarak da etkiledi. Neyse ha. hamsili pilav dediğin fırın Midya teknolojisinden etkilenmiş. Nasıl ben yani bir, bir tattım... E bu dedim midye dolma sonra da limonla yedim. Acaba yanlış mı yaptım? de çok yedim. Biraz. Sen midye dolma yerken Evet. midyenin tadını alıyor musun yoksa sadece Alıyorum. pirinç için mi? Sadece pirinç için mi? E, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öyle, öyle bir şey çünkü hiç midyenin esas tadını o almadım. O değil de Bu karadenizde dinleyicilerimiz varsa hamsili pilav herhalde ka esas karadenizler esas doğrusunu Karadeniz. biliyorlar. Emine Hanım biliyor karadenizli mi? Hayır değil ama yetenekli <gülüyor> Yöre yörelere <gülüyor> hakim. Rakim. Karadeniz, İç Anadolu... Bir Karadeniz'de dinleyicilerimiz varsa bir hamsili pilav... Limonla... Ben çünkü limonla yediğim anda... E limonla Doğru telaffuz. E. Limonla yediğim anda... Ha. Dedim acaba bir şey mi yapıyorum... Bir Karadeniz'de görse beni kınar mı falan diye düşünüyorum. Kına, kına, kına, kına... kına, kına Emre kına gidiyoruz. Gazeteci, yazar Bekir Hazar attığımızda. Günaydın efendim. Of. Günaydın. Kimle Mesut. görüşüyoruz? Gizem ben. Gizem Hanım hoş geldiniz. Karadeniz'de misiniz Gizem Hanım? Anne tarafım Karadeniz'de. Ha, yapıyor mu anneniz? Bak. Evet yapıyor annem çok güzel yapıyor. Çok güzel bir de hafif bir şeymiş o o kadar pilav falan görünce ağır zannedersin ama. Yok yok fırında zaten hamze piştiği için ham çok hafif oluyor. Annem işte geçen sene kendi yaparken beni de oturttu başına. Siz <gülüyor> Sen öğrendiniz mi? Bu çok önemli bir şey hakikaten. Evet. Yarın öbür gün siz kızı... evleneceksiniz kendi ailenizi kuracaksınız onu bilmezseniz bir kültür anneden kıza geçmeyince çok ayıp olacak yani çocuklarınızı. Evet. Onun önemli olan hansesini çok iyi temizlemek gerekiyor. Kıl malıçık hiçbir şeye bırakmayacak. Hı, pilava yağ koyuyor muyuz peki? Pilavın tam nasıl yapıldığını bilmiyorum da o iç pilav diyorlar ona iç pilav <gülüyor> evet, gibi işte, hazırlıyor. Evet üzümlü fıstıklı falan <gülüyor> bir pilav. Öyle hazırlanıyor sonra üstüne döşemesi. Sonra döşemiş... evet. yağ mı acaba pilava akıyor aşağıya? Yani şey o mesela tepsi hamsi tepsileri var. E, evet. Onlarda da yapabilirsiniz. Onun dibine çok hafif yağlayacaksınız hani. Ne oluyor Hansi... tereyağıyla? Yok tereyağı Yok, çok ağır olur o tereyağı. Sıvı yağla yağlayacaksınız. Hamsiyi filato gibi açıyorsunuz böyle. Ona hmm. şey mesela yuvarlak tepside hem görüntü olarak çok güzel gözüküyor. Ama alt tarafa şöyle vakfı yağlarından sürsek. Hoş olmaz mı? Marka vermeden. Ama yani bölge, olarak, bölge, bölge olarak. Bölge olarak. Fişirirken hamsi altta sonra onu... Ters mi çeviriyorsunuz öyle aa, mi? Aa, yok. Hamsiyi tabağının altına yuvarlak şekilde güzel şekilde sıra sıra diziyorsunuz. Tamam. Üzüne pilavı boşaltıyorsunuz. Evet. Evet. Hamsinin yan sonra şey yanlarından da tekrar üstüne bir hamsi daha Oo. seriyorsunuz. Oo. Altı üstü hamsi double, olduğu ve yanları. double hamsi. Kapanan. Oo çok güzelmiş ya. Ya gibi falan düşünün. Limonla Önce mı oluyor. yeniyor bu? Siz limonla yediniz mi bunu? Yok biz hiç limonla yemedik. Yani normal yanında salata yapıyoruz yeşil salata. Bence Gene. De mantıklı. Bence ben pilav de onu... limonlu yemiyor yani. Yani limonu sıkarken düşündüm bir hata yapıyorum ya. ama çok da güzel oldu. Evet çok güzel oluyor. Hem çok hafif yani gerçekten çok lezzetli. Çok hafif. Şey. Bir, ben bir kontrolü kaybettim ama hafif değil mi siz? Yani, hafif değil mi? Hafif. Ben bu değilim. Siz de aynısını söylüyorsunuz. Hafif ya. hafif ya. Nasıl Benim, hafif olur ya? O çok hasta, hafif bizim şey, şey üniversitede okurken Ramazan'da annem arkadaşlarıma eve almıştı. O zaman yapmıştı. Herkes hala şu an beni arayıp söylüyorlar. İşte giden bir arkadaşlık harcideni. edemememizin şeyi. O da bizim kaybımız. Peki Gizem Hanım, kaç kardeşsiniz siz? Üç kardeşiz. Siz nerede duruyorsunuz bu kardeşler arasında? Ben Ankara'dayım. Hayır, yani o Annemler... olarak en büyük mü, en küçük mü? Ben en küçüğüm. En küçük, En Kim en çok yemeklere düşkün olan? Ya... Anne yemeklerine? <gülüyor> Anne yemeklerine hepiniz düşkünüz ama herhalde ben daha düşkünüm. Orta şey en küçük olduğum için ablamla abim hep çalışıyordu, hep ben evde olduğum için herhalde en çok ben sömürüyordum. <gülüyor> Peki. Onu sönmeye değmiyelim. sizin hakkınız, hakkınız. Göz hakkı diye bir şey var. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi güle iyi güle. Günler. Çok teşekkür ederiz. Evet, ama keşke biraz zamanı, Karadenizli olduğunu söyledi ya, yani bir şeyde konuşmasında yaptırsaydık. Gerçek Karadenizmiş. An anne tarafından Karadenizli olunca gerçek Karadenizlidir bir şeyde konuşsaydık. Doğru. Uy falan diye. Bir annesi öyle bence net konuşuyordur Demek limonla yanmıyor ama limonla yiyene hiç mi yoktur ya limonla yiyen O eşlik edersin sen de Mopusanide. Kimlikçiler kovuşunda. Siz de ben de hamsili pilavlı limonla yedim. O yüzden yatıyorum içeride. Biz aynı kovuşa koymazlar herhalde ya. Günaydın efendim. Günaydın. iyi yayınlar. Kimle görüşüyorsunuz efendim? Veteriner Bahadır. Bahadır Bey hoş geldiniz. Sizde var mı Karadenizlilik Yok ama ben hamsili pilavın hastasıyım. Hastasısınız. Buyurun evet. efendim. Bir de biraz bize hamsiyle hastalığımız ne zaman başladı? Ilk? İsminizi yazıyorum ben listemize. Kıllı Bahadır diye yasan o kendini veteriner <gülüyor> Bahadır zannediyor hala da. Hamsili pilavın hastası olanlar listesini. Bir tatlığında çok beğenmiştim ve hani yaklaşık 20 yıldır falan yapıyorum. Eee, pilavı biraz farklı yapılıyor hamsinin. Yani, e, çam fıstığı ve kuş üzümü değil de e, soğan ve ceviz konuyor. Hmm. Hamsiye hmm. daha çok yakıştığı için. Hmm. Bir de ona yakışan baharat, yenibahar ve tarçın. He. Evet, o tarçın tadı zaten midye dolmaya evet. benzetiyor evet, onu galiba. Onu karıştıran yeni baharla tarçın oluyor ve ne yazık ki buna da limon hiç yakışmaz. Zaten ne midyeye ham... yakışan şey Ne onu habise yani. mi atacaksınız? Ha, ha, hamsiye, Yakıştırdım. Ha, hamsiye limon yakışmaz ama yani Karadeniz'de hamsiye hiç limon sıkmazlar. Sıkmazlar yani ben hiç... onu sezgisel olarak evet. hissettim zaten ama evet, zaten Karadeniz'de limon pek bulunmuyor ya. Karadenizler'in bir deyimi var zaten. Hamsi limon sıkınca hamsi ah öldüm dermiş. Hamsi limon sıkınca hamsi havaa çıkarmış diye <gülüyor> de ayrı bir yöresel, Akün yöresinin. <gülüyor> hoş bir deyimi. Ve... Ee, sana rahat, hı hı dedi Fire Hı hı yapan bir dedi sana. Nasıl mücadele edeceğini bilmediği için. Evet buyurun efendim. Ee, pirinci ortadaki kat pirinci biraz ince tutarsanız hamsisi bol olunca hı -hı. alt tepsinin altına ve üstüne hamsileri ışınsal şekilde sıralıyorsunuz. En pişince görünmeye çok güzel sıralıyoruz efendim. Merkezden, merkezden var, yani, kuyruk, kuyrukları ortaya. Temel bir matematik bilimi. Evet. Başları da çevreye doğru dairesel şekilde Başları da yani. her yöne doğru veriyoruz diyorsunuz Sadece <gülüyor> atıyorum mesela bir yöne Güzel doğru oluyor değil? Gerçekten. Her <gülüyor> yöne doğru Güzel oluyor <gülüyor> Yağ koyuyor musunuz ona Tabii altına ve üstüne ve ön öndemlendirirken de yağ koymak zorunda dem. <gülüyor> Peki çok teşekkürler Bahadır Bey görüşmek üzere İyi yayınlar diliyorum kalın. İyi yayınlar dileriz efendim Teşekkürler efendim Saygılar efendim nasıl efendim beğendiniz mi efendim Evet e, hamsi... Yani de... şimdi tarifini almaya kalksak çok zor. Niye o, çok zor? Binlerce hamsiyi heba etmek lazım onu güzel ben de bir şey kıvama ulaşmak için. şey binlerce yıllık kültürümüze falan diye başlayacağın şeye binlerce hamsiyi heba ederiz. Bir de sabit girişler adlı köşe yapmak <gülüyor> istiyor. Yani bu arada da Bay Fire'ın hiç duruma geldi evet, yani. Bitti bitti canım. Yani, yani ama şimdi yediğin şeyin bazısının porsiyonunu az tutarsın da mesela... Gerçi ben senin aklıma gelen bütün yemeklerden... Senin az yediğin bir yediğim şey yer. var mı Ege? Evet hakikaten. O i̇şte. keçimemeler neyle besleniyor? Mantı dediğin şeyi gene bir rahatsızlık verecek. Porsiyona ulaşmadan mantı yediğini anlamazsın. Tabii. Akşam yattığında plaf. seni inletecek, evet. ıkılatacak. Çok ha. yedik diye ha. kalkmak ha. lazım sofradan. Çok Benim... yedik diye. <gülüyor> sofradan sofraya aç oturun ve <gülüyor> çok yedik diye kalkın. Benim <gülüyor> sağlık Bi... şeyim bu. Evet bir soda içeyim. Ipslayarak mı peki? Ipslayarak. Soda yok mu? Soda yok mu dedirtecek şekilde yememiz lazım. E az yiyeceğiz o zaman ben şimdi mesela dün e Adam nasıl güzel bak. Az yiyeceğiz o zaman Azat çok yedim diye. ben mesela. 3 defa tabağımı doldurdum. Maşallah. İlkinde Hi. bir yedim. Ben buna bir limon sıkacağım diye. Ege Kaya'ya canım maceralar. neyi anlatıyorsun Ege? 3 sefer tabak doldurduğunu anlatıyorsun yani. Fahir, önce her sabah bir o zaman tamam. Sen de yap özgün bir program fikriyle gel. Ha? Seni de dinleyelim ama böyle durup dururken dün akşam çok yedim sevgili dinleyiciler <gülüyor> ve arkadaşlar diye bir şey anlatmak ne demek ya? 15 senedir ben düdüklüsin sen bir sen ya. şey soracağım? Kaç kere tuvalete çıktın Ege? Al işte. Bu da Çanak Sorular köşesini baş. Benim de aklıma gelen oydu zaten. Çanak yani sorular. madem böyle arada şey, Üçtabak o zaman beni sen bir konuk et. Oktay Demirci ile Çanak Sorular. Bak nasıl kıskanç. Beni dışarı attı hemen. Sırf Wi-Fi'ı önce yalnız file intro girdikten sonra konuşmak. Pardon abi pardon. Masustur. Pardon abi. Pardon. Pardon. Lütfen Dur baştan al. Baştan almak zorundayız. <gülüyor> intro gördük çünkü. Hakikaten mahvetti programı. Kıskançlıktan mahvetti sevgisi. <gülüyor> Oktay Demirci ile Çanak Sorular. Efendim başka eklenmek istediğiniz bir şey var <gülüyor> mı? Son olarak söylemek istiyorum. Sınav sorulmasını istediğiniz bir şey var mı? Oktay Demirci ile Çanak Sorular. Merhaba, Çanak Sorular başladı. Her çarşamba olduğu gibi bu Çarşamba da sizlerle birlikteyiz. Çanak sorularda bugünkü konuğumuz Ege Bey, hoş geldiniz Ege Bey. Hoş bulduk. Ve iki konuğumuz var bugün. Ve Fahir Bey. Fahir Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben gözlemci olarak katılıyorum. Konuk olarak değil. Onu ben bir kez daha Yalnız soru sormadan programımızın formatı gereği bir açıklama yapamıyorsunuz. Kusura bakmayın Nokta Bey. Çok özür dilerim. Konuklara ederim. bunu baştan söylemiştik ama bir kere daha dinleyicilerimizin karşısında söylemiş olalım. İlk sorumuz Ege Bey olacak. Eee... Dün akşam tabağınızı kaç kere doldurdunuz acaba? Ee, çok güzel bir soru. Üç kez doldurdum. Ee, belki de sonra kaç tanesini limonlu yediniz diye yani. ee, Bugüne kadar e, pek çok kere tabağınızı doldurduğunuzu biliyoruz. Dün üç kere doldurduğunuzu biliyoruz. Peki e, dün kullanırken hiç limon kullandınız mı tabağınızı doldurduğunuzu? Güzel bir soru. Ee, çünkü İlkini yedikten için. sonra... <gülüyor> bu soru için teşekkür ediyorum. Bu soru için çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. İlk tabağımı boşalttıktan sonra ben bürgeye şey dedim. Ee, ben bunu limonlu yiyeceğim. Çok iyi fikir dedim. Ee, i̇kinci ve üçüncü tabaklarda i̇kinci limonlu İkinci ve üçüncü yedim. tabaklarda nasıl yediniz? Limonlu yedim. Limonlu yediniz. İlk tabak efendim... İlk tabak Limonsuz Klasik ya. Limonsuz klasik. Sıralamayı alalım lütfen limonlu. Limonsuz Limonlu Limonlu Limonlu, limonlu. Faal Bey size sormak istiyorum Buyurun. Dünya Barışı için Herkes bir program yapsa Bu programın ismi ne olurdu? <gülüyor> Muhteşem Değnek yani sihirli bir değnek anlamında. Bay Fahir Önç. olabilirdi mesela. Bunlar tabii şu anda aklıma gelen. Çok teşekkürler sevgili dinleyiciler. Çanak sorularda bu hafta sonuna geldik programımızın. Haftaya tekrar buluşacağız. Hoşçakalın. Oktay Demirci ile Çanak Sorular. Ben başka bir Söylemesin istediğiniz bir, şey bir şey var mı? Bu soruyu çok yerinde bir soru. Bizimdeki kağıda ya. Peki ona ne diyorsunuz? Abi, ona, ona şöyle şey. bir bakayım. Peki o da böyle mi? Tabii ki öyle. Oktay Demirci ile çanak çanak çanak, çanak çanak çanak Çanak. çanak, çanak. <gülüyor> Neyse o üçüncü tabak, ikinci tabak hadisesi. O Anlamıştım. değil de o son tabağı yemeyecektim dedin mi Ya Bu çok çanak sorularla ilgili bir eleştiri yapayım mı size? Kendi He. kendime yönelik bir eleştiri. Programda çok konu olur, konuk olunca Çanak soruları amaca. Mesela iki konuk vardı bu hafta fark ettin mi? Bence dinliyorum. tek konuktan ben gitsen. Dinleyelim. Biraz daha <gülüyor> Sen dinleyemedin mi? <gülüyor> Kaçırdım. Abi zaten çok kısa program nasıl kaçırdınız? Abi o kadar kısa olduğu ki. Için kaç... Sonra anladım. internetten dinliyorum. Hem de reklamsız falan bayağı iyi. katıldığım bölüm mü vardı bu hafta? Hı. Bu hafta evet o var. Onu, onu da, da Ay acaba. iTunes Türkiye'den dinleme şansına sahipsiniz sevgili dinleyiciler. Türkiye dışından dinlenemiyor. Türkiye dışından maalesef. Oh. Evet. Ee... Of ne of ne? Of ne Ege of ne? Of denmez Oktay abiye. Ben off dedim. Kim dedi ofu? Kendi kendime ofladım. Birisi off burada dedi. off dedi. Ben dedim sonra da ofladım fire. Ha pardon. Oflama hakkımız var çünkü. Oflama hakkımız. Kendi söylediğimize. 27 Hakk... yaşında roket yayan İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un evi açık arttırmaya satılmış. Öncelikle ne kadara satıldı? Varizlerine... Tahmin ediyoruz. Nerede ev? Ee, abi Londra'nın Camden Town'unu biliyor musun? Camden Biliyorum. Tom'da. İyi bilirim. 5 buçuktan gider ortaya Camden'da. Camden'da işte. Camden'da. Ben bakıyorum abi. Güney, kuzey ve batı. Müstakil diyorsun yani. İyi gitmiş. Doğu'da şey var, bahçe tarafı var. Orada bir ağaç var. Orası kapalı. Peki kapalı garajı var mı? Kapalı garajı var. Aşanşör? Aşanşör yok. Aşanşör yok. Aşanşör... Ama eşanşör <gülüyor> Evet eşanşör dedendiğine göre sevgili dinleyiciler çok gecikmiş 9.40 reklamlarında. Ya bir miktar verin ya. Sizleri sunuyoruz. Kabul buyurunuz efendim. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Evet ee, sevgili dinleyiciler ne güzel fonumuz var. Daha bizde ne fonlar var değil mi Oktay? Daha çok güzel oldu. Evet. Pardon Oktay'cım canım benim. Bir iki, ses bir ki ses ses. Saat 9.52 itibariyle e, mikrofonumu denedim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. fon çalınca koştura koştura geldik. Valla iyice bir şartlanma oldu ya. Valla fon çalınca köpek gibi hemen şey oldu. Aynen öyle. Ağzım falan köpek sulanıyor. Gibi. Oktay ne oldu köpek gibi dedin? Bir iki kere bana köpek gibi dedin. Bana köpek muamelesi yaptın. Çok teşekkür ederim. Hiç yakışmadı Oktay Deniz'e. Bugün Demir'si. maç varmış Fahir. Bugün maç varmıştı sevgili dinleyiciler. Akşama... Gaatasaray'ın e, Braga, maçı, Braga maçı var. Braga'yı da biliyorsunuz. Az bildiğiniz Braga. Başka bir arkadaşımız daha vardı ona nerede acaba? O sen en son e, ne dedin sen Eşanşör mü dedin? Eşanşör değil Eşanşör'le beraber vurdu o... mu? Evet. O şeye gitti. Vurdu kendini dağlara. Dağlara, taşlara haykırdı geldi. 9 numaralı soketimize bakıyoruz. Bakalım ne çıkacak 9 numaralı soketler. Asgari ücret tespit komisyonu dün toplandı. Hoş geldi öncelikle. Ne kadarlık ee, bir e, zam konuşuluyor? Asgari ücretle mi? Asgari ücretli. Asgari bir zam konuşuluyor. Yani. 22 lira. 22 lira 84 kuruş. Tam rakam ver oktay. Hayır abartma 22 lira. Sadece 22 lira. Yani Ege ne diyorsun sen bu konuya? Neredeyse 23'e çıkar öyle olursa 84 kuruştan. Seni, yani değiştiriyorsun çarptırıyorsun Fahir. Çarpıtma. Kaç para oldu yani asgari ücret bu durumda? Bu durumda 740 lira mıydı askeri ücret? 740 752 liralara kuruş, çıkacak yani. 62 gibi korkunç rakamlara çıkacak gibi gözüküyor. Pazarlıklar başladı. Pazarlıklar başlasın. <gülüyor> bakalım. Bakalım daha toplantılar devam edecek. Toplantılar devam var. edeceği benzer. Dikkat ederseniz her konuyla ilgili bir yorum <gülüyor> bu programın en önemli özelliği. Yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak derler. Fahide bilgi sahibi de olmadan, evet, hakikaten bildiği için yorum yapıyor. Bilgi sahibi olmadan, ev sahibi olmak diye bir şey var mı bir kavramımız? Alırsın güney Cephe evi. Güney Cephe evimi alırım, rahat rahat otururum, oturduğum kadar da ödersin. Öderim. Senin bu yaptığın ev sahibi olmadan emlak vergisi ödemeye benzer diye bir lafı kullanmak istiyorum ben bir yerde. Ben stüdyoya geçirdim ya, düşünüyorum bazen. hiç şeyde ne olurdu? Nerede kullanabilirim sizce bu lafı? Ne yapmaya çalışıyorsun Ayarlar mı yapmaya Ayarlama yapıyorum. İlk önce kendi sesini kız. Yo, benimki çok güzel ki. benim En güzel ses benimki gibi geliyor bana şu anda. <gülüyor> yani kusura bakmasın kimse de. Kimse de darınmaca, gücenmece ben şeylerden hiç az etmiyorum. Zerre gram. sesini duymayan kendi sesini Rutkay Aziz zanarmış. Ya ya. Buyurun efendim. Evet siz buyuracaksınız Ege Bey. Buraya oturununca biraz da siz buyurun Ege Bey. Biz, biz ya. buradan rahatız. Biraz buyurun, da siz buyurun. buyurun. Dün yediğini içtiğini anlattın. Biraz da kaç tabak olduğunu da anlattın. Kaç tabak olduğunu. Keşke hepsinin bütün konuları bitirmeseydin. Sonra da e, Alin geldi ananesinden muffin getirdi. <gülüyor> Kuzey <gülüyor> Güney'de bu ben de muffin görünce dayanamadım. Evet. Kuzey Hazir... Güney'de bu akşam çok heyecanlı bölüm varmış. Hmm. Hiç takip etmiyoruz değil mi Kuzey Güney'i? Aa takip etmez olur muyuz ya? Sen izliyor musun Fahir? Ara ara ee, Geçen dakika. sene izlediğim bir dizi vardı. Bu sene hiç ne, ne bir sorumluluğun var, ne bir şeyin var. Hiçbir şey yapmıyorsun ya. Seni sosyal sorumluluğa vereceğim geçen yani. Geçen sene şey yapıyordun. Pazartesi günleri Yer Gök Aşk'ı seyrediyor. Emir'in evet. yolunu seyrediyordun geçen sene. Emir'in yolu, vallahi Emir'in yolu artık yani. O da, Yok artık değil mi? Emir'in yolunu izlemiyorsun. Maalesef bir izleyelim. Tek, bir tek Yer Gök Aşk. Yer Gök Aşk. Benim için Yer Gök Aşk bir seyrediyorum. Bir de yer, bir şey daha var ya. Şibat, şibat. Şubat, Şubat. Hmm. Şubat. Hmm. Şubat şu anda televizyonların en klas dizisi diyorlar klas biraz klas orada da farkımı ortaya koydum herhalde fark ettiyseniz fark etmedi ben de fark keşke etmedi. fark etseydiniz fark etseydiz son çok fark son olarak söylemek imkan... istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar kapatıyoruz kapanı sıra. Sen? evet sevgili dinleyiciler son olarak söylenecek pek de bir şey yok ee, buyursunlar yere... ege İngiltere'deki şeyi konuştuk. Steve oh. Jobs'ın ikisi gibi diyerek e, <gülüyor> teknoloji devi Apple'ın e, efsanevi patronu Steve Jobs'ın hayatını canlandıracağı benzer. Ne dersiniz? Kim? Kim ben canlandıracak? mi? Yo. Çok Ashton güzel. kaçır Valla Ashton kaçır. Baktım fotoğrafı da. Steve Jobs da... hep aklımıza o son. E, Siyah kazaklı halleri geliyor ama Steve Jobs'un bir de gençlik ve uzun saçlı dönemi var. Ashton Kaçır aynısı. aynısı. Nasıl bir şarkıları "Mini, mini" diye ağzımızda aynısını yapıyoruz. Bunu Ashton Kaçır bütün fiziğiyle yapıyor ve buna oyunculuk diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Oktay senin son olarak söylemek istediğin bir şey ben, var mı? Yani söyleyecek her şey söylendi bugün programda. Sevgili Belki dinleyiciler... de söylenmemesi gereken şeyler de söylendi. Şey... O yüzden e, başta özür dileyemedik ama... En sonda bunun için özür dileyebiliriz. Kısacası programda bugün bir şeyler söylendi. Söylenmesi gereken bir şeyler vardı. Onlar mı söylendi? Olur. Yoksa dinleyicilerimize takdir. bırakıyoruz. Takdir. Evet. evet bunu evet, dinleyici tamam. takdir edeceği beğeniniz Ve var. veda et. Bugün evet. Fahri, Sevgili dinleyiciler, dinleyiciler her güzel şeyin sonu olduğu gibi. <gülüyor> bunun da bir sonuna geldik. Bir mükemmel bir gün olacak.